53R Köşe Yazısı 53R.com.tr Büyük hedefe özenle kurmuş olduğu kadrosuyla birlikte kilitlenmiş kişiye, suç delilleri ve iddianame hazırlanmadan, sözde yahut kripto ile düzenlenmiş gizli tanık beyanlarıyla tutukluluk cezası vermek, hukuki, insano ve vicdani değildir, aksine, absurt, bir siyasi karardır. Mısır'a sultan olacak Yusuf'un kardeşlerinden gördüğü muamele gibi kuyuya atılmasıdır. Aslında iyi yürüdüğü dikenli yoldan aklanırsa önüne kırmızı hali serilmiş gibi olacaktır. Çünkü tarihen sabittir ki her firavun musasını kendisi, kendi evinde, kendi nüfuzuyla bizzat kendisi büyütür. Ölçüsüz mağduriyetler, kamuoyundan haklı sahiplenme ile karşılık görünce kahramanlık yaratır. CHP'yi yıllar sonra ilk defa %36 bandının üstüne çıkartan iktidarın, bunca kesintisiz hüküm sürmenin sonunda, ne kadar aciz, beceriksiz ve başarısız olduğunu görmek ve kabul etmek gerekir. Demokraside en kötü iki şey, muhalefetin alternatif ile iktidardakilerin milli irade sayesinde ortaya çıkacak aleyhlerindeki seçim sonucunu hazmedip kabullenememeleridir. Tehlikeli kutuplaşmayı dün D.P. bu yüzden, halk cephesi vatan cephesi gibi, yapmıştı, şimdikilerde aynı düzlemde şüphe ile malil hain, kötücül, dışarının aparatı olma, yerli, milli, ensar edebiyatlarını bundan dolayı kullanıyorlar. Ama yanlış yapıyorlar. Mehmet Akif Ersoy, on dediği gibi, hiç ibret alınsaydı, tarih tekerrür mü ederdi? Bahattin Karagöz